Bankaların verdiği kredi kartlarından nakit avans çekmek caiz midir? Nakit avans çekmek faize girer mi? Muhterem Hocamız bu sorumuzu cevaplarsa çok seviniriz demişler. Bankalarda hesabımızda bulunan parayı çekmek ne bize ne de hesabımıza artı bir yük getirmemektedir. Ancak bankam, kendi hesabımızda olmayan veya bankadan borç almak zorunda kaldığımız Artı çekimlere ise ne yapar? Banka bir bedel koyar. artı bedel koyar. Bunun adına da faiz diyorlar. Faiz yani Kur'an'ın ifadesiyle ribada haramdır. Dolayısıyla şöyle artımdan, değil mi hocam? Evet. Avans olmayan bir şeyi almak gibi. Evet. Tabii tabii. Sizin olmayan bir şeyi ne yapmak? Almak. Daha sonra da ne yapıyorsunuz? Geri ödemesi artı ödemeyle karşılık buluyor. Dolayısıyla faiz ödemek zorunda kalıyorsunuz. Zaten e, seyircilerimiz pekala bilirler ki e, avans çekimlerinde, yani artı para çekimlerinde her bankanın koşulları gereği neler vardır? Faiz oranları bile açıklanmaktadır. Evet. E, o, o gösteriyor ki, demek ki geri ödeyişimizde artı olarak, ziyade olarak, fazlasıyla olarak ödeyeceğimiz şey nedir? Faizin kendisidir. Faiz de dinimizde haramdır. Yani? Mecbur kalmadıkça, zaruri bir durumla karşılaşmadıkça faiz yemek de dinimizde yasaklanmıştır. O zaman bu duruma caiz değil diyoruz. Hayır efendim. Peki.